babı 19 numaralı hadis-i şerifinde wa an zir ibn hubeyş قال أتيت صفان بن عسال رضي الله عنه أسأله عن المسح على الخفين فقال ما جاء بك يا زر فقلت ابتغاء العلم فقال إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم Evet kardeşlerim. Zir İbni Hübeş Rahimuhullah diyor ki Safan İbni Esal Radiyallahu Anhunun yanına geldim. Ve ona mestin üzerine meshetme hakkında soru sormak için diyor. Ve dedim ki ve dedi ki bana Ya Eba Zir seni buraya getiren nedir, neden nedir? Sen neden geldin buraya? Ben de dedim ki İptigâil ilm ilim talep etmek için Yani bir sorusu var Ve o sorusunu sırf öğrenmek için Kendisini şüphe ettiği öğrenmek için ne yapıyor? Kendisinden daha alim olan birisinin yanına gelip soru soruyor sakale dedi ki İnnel melâikete dığu ejnihataha li talib rıdan bima ve benim bu şekilde söylememe yani ben sırf ilim almak için ilim elde etmek için geldim cevabıma dedi ki muhakkak ki melekler ilim talebesi için onlardan rıza olması sebebiyle rızasından dolayı ne yapar kanatlarını ilim talebi için gerer dedi diyor ben dedim ki Innahu qad hakka fi sadri sallallahu ben dedim ki diyor: Ben meslerin üzerine meshetme konusunda şüpheye düştüm. Yani bir insan Meslerini giydiği zaman Onun üzeri e, Küçük veya Büyük abdest bozduktan sonra Abdest alırken Acaba tekrar meslerin üzerine Mes eder mi yoksa Büyük ve küçük abdest bozduktan sonra Tekrar ayakları yıkamak Gerekir mi diye ben bir şüpheye düştüm Diyor ve bunu sormak için sana Geldim diyor ve sen diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Yani Safvan İbnu Asla sen ki diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesisin. Allah Resulü aleyhisselam bu konuda bir şey zikrederken, bir şey emrederken ondan bir şey işittin mi diyor. O da dedi ki evet işittim. Kâne ya'muruna izâ kunnâ sefran av musafirin enlâ nenzi'a khifâfenâ selâsete eyyâmin ve leyâlihinnâ. İlla min min ve ve o da dedi ki evet bu konuda ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bir şey işittim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere yolculuk halindeyken yolculukta iken 3 gün yani gece yani 3-24 gün boyunca tam 3 gün boyunca bizlere meslerin üzerine etmeyi emretti ve ancak diyor. Cenabet yani cunup olma hali nedir? Bundan müstesna kıldı. Yani cunupluktan dolayı ihtisal ederken insan gusül abdesti alırken kesinlikle ne yapamaz? Meslerini çıkarması ve çıplak bir şekilde ne yapması gerekir? Yıkanması gerekir. Ancak küçük abdestten, büyük abdestten ve uykudan dolayı nedir? Meslerin üzerine mes yapabileceğimizi bizlere emretti diyor. <gülüyor> Fekultu hel semi'tuhu fil hava şey'en sen diyor muhabbet sevgi hakkında Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'dan bir şey duydun mu dedim diyor kale na'am kunna ma'a Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem fi seferin febeyna nahnu 'inde iz nadahu 'arabi bi savtin lahu jahri jahwari ya Muhammed فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من صوتي ها أمو فقلت له ويحك أغدت من صوتك فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نحيت عن ذلك فقال والله لا أغدت قال الأعرابي المرء يحب القوم ولما يلحق بهم قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة ve yine ben diyor Safvan İbni Asle soru sormaya devam ettim. Sen Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'dan sevgiden bahsederken duydun mu? O da diyor evet diyor. Bizler bir yolculuk esnasındayken bir tane bedevi Arabi geldi ve yüksek yani böyle gür sesiyle bağırma yani bağrımısı bir şekilde Bağırırcasına Ya Muhammed diye seslendi diyor Ben adama dedim ki yazıklar olsun Sen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Yanındasın ve sesini mi yükseltiyorsun Muhakkak ki Allah azze ve celle Ne yaptı Bizi bundan yasakladı diyor Adam Gelen bir bedevi arkadaşlar Kardeşler ve tabiatı gereği Yani hayvanlarla Develerle çok uğraştıktan Uğraşmasından dolayı ne yapıyor Sesi hep gür çıkıyor o şekilde alışmış. Çünkü şehir hayatından uzak insanlardan uzak bir şekilde yaşıyor. Ve ondan sonra diyor ki ben diyor vallahi sesimi kısmayacağım diyor. Yani kısık sesle konuşmayacağım diyor. Ondan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de onun anlayacağı aklının idrak edeceği şekilde ve aynı ses tonuyla bağırarak buyur diyor ne diyorsun ne istiyorsun Ondan sonra diyor ki o bedevi, arabi, vallahi diyor ben kalbim sizinle beraber. Ben bedeviyim. Yani dağlarda veya çölde artık neyse yaşıyorum ama her ne kadar sizin gibi amel işleyemesem de diyor, yalnız kalbim sizinle beraber diyor. Yani buna bir ecir var mı? Allah Resulü Aleyhisselam işte insanlara, Ümmetine, şahsi olarak o bedevinin şahsına ve genel olarak da bütün ümmete büyük bir müjde veriyor. Ne diyor? El mar'u ma'amen ahab diyor. Muhakkak ki kişiyi sevdiğiyle kıyamet günü beraberdir diyor. Ondan sonra... <gülüyor> La ilaha illallah. Bu hadisi aktarmaya devam ediyor ve diyor ki, ondan sonra diyor Allah Resulü Aleyhisselam anlatmaya devam etti diyor. Muhakkak ki diyor hatta dekara beben min el magrib mesiratu ardhi, ou yisirul raqibu fi ardhi, 40 ou 70 aamen. Daha sonra Allah Resulü Aleyhisselam batı tarafında, yani güneşin doğduğu tarafında bir kapıdan bahsetti diyor. Bu öyle bir kapıydı ki diyor. Kapı diyor Allah Resulü Selam. Sırf genişliği bir kimsenin 40 sene veya bir atlının diyor bir süvarinin 70 sene gidecek kadar büyük bir mesafede diyor, Onun genişliği eni diyor. Ondan sonra Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki bunun Şam tarafında olduğunu söylüyor diyor. Ve Allah Azze ve Celle onu orada yarattı diyor. Ve diyor ki Allah Azze ve Celle onu Halık Allahu Teala yom <gülüyor> khalaqa semawati ve'l ardı meftuhan Allah Azze ve Celle gökleri ve yeri yarattığı zaman o kapıda diyor. O kapıyı da sırf tövbe etmeleri için yani tövbe kapısı olarak ne yaptı? Ta ki kıyamete kadar yani diyor hatta e, la yughlaqu hatta tatl'a'ş-şemsu. Ta ki güneş diyor oradan e, batıncaya kadar Allah Azze ve Celle o kapıyı muhakkak ki açık bırakacaktır kapatmayacaktır buyuruyor Allah Resulü Selam Tirmiz'de gelen rivayette kardeşlerim evet <gülüyor> evet kardeşlerim bu, e, İmam Nevevi Rahimehullah bunu ne yaptı? E, tövbe baplarında tövbe ile alakalı konulu hadislerde bunu ne yaptı? Bu e, şeyi zikretti kardeşlerim. Evet hadisten çıkartılacak faydalara geldiğimiz zaman kardeşlerim hadisi rivayet eden Zir ibn Ubeyş radıyallahu anh rahimehullah Safvan ibn Asala geliyor ve ne için geliyor? Sırf ilim elde edebilmek için geliyor. Safvan ise Allah Resulü aleyhi salatu vesselam'ın hadisini zikrediyor. Diyor ki: "İnnel meleikete le tadau ejnihataha li talibil bima ki melekler diyor. Sırf ilim talebi için yola çıkan insanların diyor ne yapar? muhakkak ki onlar için kanat gerer diyor bu büyük müjdeyi ne yapıyor ona veriyor muhakkak ki bunda çok büyük bir fazilet ve ilim elde etmenin ve ilim talebesinin gerçekten ne yönlü bir e, faydası olduğunu veya ne yönlü bir fazileti üstünlüğü olduğunu ne yapıyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam açıkça bildiriyor peki buradaki ilimden kasıt nedir ancak ve ancak el ilmü şer'i yani dini yapılan nedir? Dini ilimlerdir yani şer'i ilimlerdir. Yani Allah, Allah Resulü aleyhissalatu ve selamın getirdiği kitap ve sünnettir kardeşlerim. Ancak dünyadaki ilme gelince nedir? O muhakkak ki dünya içindir. Ama her ne kadar ilim şer'i olursa Allah ve Resulün getirdiği ilim kitap ve sünnet olursa ve onun mütalası onun işlenmesi onun talebi olursa muhakkak ki bu hadisteki nedir ee, anlatılan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın övgüsüne layık olan insanlardır ilim talebesi kardeşlerim. O yüzden işte o tür insanlar... Buradaki Allah Resulü Aleyhisselam'ın gösterdiği yani meleklerin onlara kanat germesi, sudaki balıkların dahi ilim talebesi için tövbe-i istiğfar etmesi işte ancak bu övgü kimindir kardeşlerim? Ancak ilmi şer'i ilim talep eden ilim talebeleri içindir kardeşlerim. Ve burada aynı zamanda ilme nedir? Bir teşvik vardır. Bir, ona bir teşvik vardır kardeşlerim. Ki muhakkak ki bu ilim de Allah yolunda cihatın çeşitlerinden bir tanesidir. Yani bizler fi sebilillah Allah yolunda cihat dediğimiz zaman sadece işte eline kılıç alıp meydanda kıtal anlaşılmamalıdır. Allah yolunda cihattan bir tanesi nedir? İlim elde etmektir kardeşlerim. Ve İslam dini bu zamana kadar kaim olmasının sebeplerinden nedir? Veya yayılmasının... <gülüyor> İki tane sebebi vardır. Birincisi nedir? İlim ve beyandır. İnsanların bunu ilmetmesi, öğrenmesi ve insanlara tebliğ etmesi, onu açıklaması. İkincisi nedir? Müslümanların, müminlerin cihatla yani ellerine kılıcı alarak ne yapmasıdır? Yerler fethederek, ülkeler, beldeler fethederek bu dinin yayılmasına ne olmuşlardır? Vesile olmuşlardır. Birincisi ilim ve beyanla. Yani elde ettikleri ilimle ve tebliğle. ikincisinde kılıçla, gıtalle, savaşla ne olmuştur kardeşlerim? Bu din yayılmıştır kardeşlerim. Hatta bu konuda bazı alimler ne demişlerdir? İnne talebel ilmi afdalu minel cihade fisebilillahi bis silah. Muhakkak ki Allah yolunda Allah için ilim elde etmek ilim talep etmek <gülüyor> cihat meydanında eline kılıcı alıp savaşmaktan daha eftaldir. Neden kardeşlerim? Çünkü şeriatın korunması Allah'ın dininin korunması ancak ilimle elde edilir. Bir kimse savaşa çıksa bile savaş hukukunda yaralandığı zaman ne yapacak? Veya esir aldığı zaman esire nasıl nasıl bir muamele edecek? Esiri öldürecek mi? Ondan sonra esir aldığı kişinin malını Çoluğu çocuğu ona helal olacak mı? Ganimetler nasıl taksim edilecek? Ganimetlerin hükmü nedir? Ki biliyorsunuz eskiden yani e, eski ümmetlerde savaşan insanlara ganimet helal değildi. Peygamberlerden bir peygamber savaşa çıkıyor. Bukhari'de gelen rivayette. Savaşıyorlar ve düşmanı yeniyorlar Allah'ın izniyle ve birçok ne yapıyorlar? Ganimetler elde ediyorlar. Ganimetler hatta o beldeye güneş batmadan önce varıyorlar yani ikindi vaktinden sonra güneş batmaya yakın ve o peygamber güneşe diyor ki ey güneş diyor sen de Allah'ın bir vekilisin ben de Allah'ın bir vekiliyim ben de diyor buraya sırf Allah için geldim sen de diyor ne, yerinde dur diyor ve Allah Azze ve Celle de savaş bitene kadar ve Müslümanlar galip gelene kadar güneşi olduğu yerde ne yapıyor durduruyor. Ve sonra savaş oluyor. Ganimetler elde ediliyor. Ganimetler toplanıyor. Daha sonra gökyüzünden bir ateş gelip o ganimeti yutup gidiyor. Daha önceki ümmetlerde. Yine ganimetler toplanıyor. Yalnız ateş geldiği zaman o ganimeti yutamadan geri çekiliyor. Ve peygamber diyor ki içinizden bu ganimet malını alan birisi var. Bir hırsız var. Bu ganimet malından bir şeyler almış. Sonra diyor ki. Her e, topluluktan, her e, kavimden bir adam gelip ne yapacak? Benden elime koyup beyat alacak. Yani biz o ganimetten herhangi bir şey almadık diyor. Daha sonra geliyorlar. Beyat ederken bir adamın eli ne yapıyor? Peygamberin eline yapışıyor. Diyor ki o hırsız sizin içinizde. Kavmin hepsini çağırıyor o adamın. Herkes elini koyuyor işte biz ganimetten bir şey almadık diye. Sonuçta birkaç kişinin eli peygamberin eline ne yapıyor? yapışıyor. Onlar da oradan bir şey çaldıklarını ki ineğin başına benzer bir şekilde büyüklükte bir altın parça çalmışlar. Onu getirip ganimetlere koyuyorlar ve sonra gökyüzünden bir ateş gelip o ganimeti yutup gidiyor. Daha sonra Allah Azze ve Celle Muhammed ümmetine ganimeti ne yapıyor? Helal kılıyor kardeşlerim. O yüzden şer'i ilim sayesinde ne olacaktır kardeşlerim? Ganimetin nasıl paylaştırılacağı, ne şekilde paylaştırılacağı bilinmesi gerekir. Ve hıfzü şeria, şeriatın korunması da ancak neyle mümkündür? İlimle mümkündür kardeşlerim. O yüzden alimler buna dayanarak Allah yolunda ilim talep etmek cihatla, elinde kılıçla cihada çıkmaktan çok daha üstündür diyor. O yüzden Allah Azze ve Celle ilim ehliyle alakalı bakınız ne buyuruyor kardeşlerim. يَرْفَعِ اللّٰهُ, الله الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذ۪ينَ اُوتُوا الْعِلْمَ درجات. Muhakkak ki diyor Allah sizden iman edenleri ve kendilerine ilim verilmişleri muhakkak ki dereceler olarak ne yapacaktır? Yükseltecektir buyuruyor Allah Azze ve Celle mücadele 11. ayeti kerimesinde. Ve yine biraz önceki hadiste geçtiği gibi meleklerin onların yaptıkları Talep ettikleri şeyden, rızalarından dolayı nedir? Meleklerin kanatlarını onlar için koymaları da bunun ne kadar üstün bir şey olduğunu, ilim talebinin ne kadar üstün olduğunu gösteriyor. Allah ne diyor? هَلْ يَسَّوِ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? اِنَّمَا ma اللّٰهَ min عِبَادِهِ الْعُلَمَةِ Muhakkak ki Allah'tan en çok korkan kimlerdir? Alimlerdir buyuruyor. Neden? Neden? Çünkü Allah'ı en iyi tanıyanlar onlardır. Allah'ın azabını en iyi bildikleri gibi Allah'ın rahmetini Allah'ın cennetini de en iyi bilen kimselerdir kardeşlerim. Ve yine <gülüyor> denebilir ki kardeşlerim bir kimse yani bir ilim talebesi işte biz meleklerin koyduğu bu kanatlarını hissedemiyoruz dediği zaman nedir? Denir ki eğer bir haber Allah ve Rasulünden gelmiş ise nedir? O habere, müminlere, erkek ve kadınlara düşen görev nedir? Semi'na ve ata'na işittik ve itaat ettik demelerinden başka bir nedir? Şansları seçer, seçme hakları nedir? Yoktur kardeşlerim. Hissetmeseniz bile nedir? Allah Resulü'nü eğer bunu haber vermiş ise Melekler muhakkak ki ne yapar? Kanatlarını gerer. Yine yani bizim bunu apaçık bir şekilde ayan beyan görmemize nedir gerek yoktu. Biz buna iman ediyoruz. Melekler kanatlarını gererler. Tıpkı nedir? Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem gelen hadiste diyor ki Allah Rabb e, Tebareke ve Teala, Allah Azze ve Celle gecenin son üçte biri kaldığı zaman her gecenin nedir? Dünya semasına iner diyor. Ve der ki diyor. Bana dua eden yok mu? Duasına icabet edeyim. Benden bir şey isteyen yok mu? Ona istediğini vereyim. Benden bir bağışlanma isteyen yok mu? Onun ne yapayım? Biraz sıcak su. Bir zahmet. Onun günahlarını bağışlayayım der diyor. Biz bunu görüyor muyuz? Hayır göremiyoruz. Ama biz buna ne yapıyoruz? İman ediyoruz. Biz iman ediyoruz ki Allah Azze ve Celle gecenin son üçte biri kaldığı zaman her gecede ne yapacaktır? Ne yapar? Allah Azze ve Celle şanına yakışır bir şekilde, azametine, celaline yakışır bir şekilde dünya semasına iner. Ve yok mu bana dua eden duasına icabet edeyim? Yok mu benden bir şey isteyen onun istediğini vereyim? Yok mu benden bağışlanma dileyen? Onu ne yapayım der diyor. Bağışlayayım der diyor. O yüzden bu haber gelmişse ne yaparız? Bu şekilde Allah Resulü Aleyhisselam bize haber vermişse işittik, itaat ettik der. Ve olduğu gibi ne yaparız kardeşlerim? Ee, kabul ederiz. Yani bizim bunu gözlerimizle görmemiz ve kulağımızla işitmemiz bile, direkt ne yapmamız gerekiyor? Yani böyle işitmemiz gerekmiyor kardeşlerim. Evet yine Allah Azze ve Celle ikinci hadiste kardeşlerim şimdi konu konu hadiste geçtiği gibi okuduğumuz gibi nedir? Önce meslere e, mes konusunda sordu. Ondan sonra muhabbetle sevgiyle alakalı sordu. Ondan sonra hadisin devamında e, genişliği eni e, nedir? bir atlının 70 sene boyunca at sürmesinden daha geniş olduğunu belirtti. Hadiste 3 farklı konu geldi. Daha sonra e, Zir İbni Hubeş diyor ki Safvan İbni as ne diyor? Mesler konusunda diyor meslerin üzerine mes etmek konusunda şüpheye düştüm diyor. Şimdi kardeşler Bukhari'de gelen rivayetlerde ayağa yani çıplak ayağı Üç tane giyilen, üç tane şey, şey zikreder. Bir, Cevrabeyn. 2 Huffeyn. Üç, Na'leyn. Yani birincisi Cevrabeyn, çorap. İkincisi, bugün yani halkımız arasında mest olarak meşhur olan mest. Yani bu nedir? Ee, üçüncüsü de ayakkabı. Çorap var. Çorabın üstüne giyilen bir şey var. Ve bir de ayakkabı var. Ve üçü de Yani Huffeyn Cevrabeyn Huffeyn Ve Na'leyn Üçü de hadislerde geliyor kardeşlerim Çoraplar Çoraptan daha katı Yani deriden olabilir Daha sert Mes diyelim artık ona ve Üçüncüsü de Ayakkabı Ve hadiste Üçü de ne yapmıştır kardeşlerim Zikredilmiştir Şimdi onu inşallah Geniş bir şekilde Anlatacağız kardeşlerim Allah Azze ve Celle diyor ki ya eyuhallazina amanu idha qtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aidiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa Maide biliyorsunuz 6. ayette Allah azze ve celle abdesti nasıl alınması gerektiğini ne yapıyor? Bize bildiriyor. Abdest namaz kılmak istediğiniz zaman diyor. Namaza kalktığınız zaman. Çünkü biliyorsunuz abdest olmayan namazı yoktur. Allah azze ve celle ne diyor? Namaz kılmak istediğiniz zaman ne yapın? Tahsilü wujuhikum ve yudunkum merafik. Yüzlerinizi ve eller, yüzlerinizi ve ellerinizi dirseklere kadar yıkayın. Ve ayak e, kafalarınızı meshedin, ayaklarınızı yıkayın. Ayaklarınızda nedir? Ka'beyn. Ka'beyn nedir kardeşlerim? Bizim aşık kemiği dediğimiz şu çıkıntıdır. Buraya ka'beyn ya da topuk manasına da gelir. Ama burada zikredilen nedir? Ka'beyn yani şu aşık kemiğidir. Biliyorsunuz hadiste nedir elbiseyle alakalı nedir ee, Kabe'nin altında ki şeyin e, elbisede nedir ee, ateşte. ateşte olduğunu matahtel kabeyini finar <gülüyor> herki aşık kemiğinin altındaki elbise nedir ateştedir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yani elbisenin şuradaki aşık kemiğini ne yapmaması gerekiyor kardeşlerim geçmemesi, geçmemesi gerekiyor. gerekiyor. Ayette de geldiği gibi ve hadislerde de geldiği gibi Kabe'inden kasıt nedir kardeşlerim? Şu aşık kemiğidir. O yüzden ayakların yıkanırken topukla beraber ne olması gerekir? Yıkanması gerekir. Allah Resulü Aleyhisselam bir seferde iken ayaklarını yıkayan ancak şu topuklarına yıkamayan bir topluluğu görüyor. Ve bağırarak diyor ki وَيْلُ لِلْاَقَابِ مِنَ nar o ateşte yanacak topuklara yazıklar olsun diyor. O yüzden en önemli şey abdest alırken nedir? Bu topukların da şu ıı, aşık kemiğine kadar özellikle ne olması gerekiyor kardeşlerim? Güzelce yıkanması gerekiyor. Evet ondan sonra kardeşlerim bu ıı, tabiinden olan kişi sahabeye nedir? Bu ayakları mes konusunda benim içimde bir şüphe düştü diyor. Acaba ben e, büyük ve küçük abdestten sonra veya uyuduktan sonra tekrar abdest almak istediğimde namaz için kalktığımda acaba onların üstüne mes edebilir miyim? Edemez miyim? <gülüyor> Ondan sonra Safvan İbni Asal radıyallahu an nedir? Bunun caiz olduğunu ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın kendilerine yolculukta iken 3 gün muhim ikeni, muhim ikeni, iken yani yolculuk olmaksızın kendi şehrinizde kendi evinizdeyken bir gün yani 24 saat olduğunu ne yapıyor belirtiyor ve bu, bize bunları emretti diyor Sahihayn'da Bukhari ve Müslim'de Mughira İbni Şube'de gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam e, Mughira İbni Şube diyor ki biz bir yolculukta iken yolculuk esnasındaydık daha sonra e, Allah Resulü Vesselam hacetini görmek için gidip geldi ve ben de diyor hizmet için ona ne yaptım? Su tutmak için yanına gittim diyor. Ve ayaklarını yıkaması için diyor meslini çıkarmak istedim diyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselam dedi ki diyor. Allah Resulü Aleyhisselam ki diyor Resulü Aleyhisselam ki bırak onları çıkartma. Çünkü ben onları temiz olarak giydim. Yani öncelikle abdest aldım çıplak olarak ayağımı yıkadım. Sonra ne yaptım? Meslimi giydim. Yani temiz olarak giydim. Daha sonra Allah Resulü Sellem ne yapıyor? Meslinin üzerine Mes. mest ediyor. Meslin şekli sıfatı nasıldır kardeşlerim? Ne yapıyorsunuz? Elinizi ıslattıktan sonra elinizde şu şekilde yani sadece e, ayağınızın sırtı dediğimiz şu üstünü ne yapıyorsunuz? Bu şekilde hafifçe meslediyorsunuz kardeşlerim. Ki biliyorsunuz bu konuda Ali radıyallahu anhu'nun meşhur bir sözü var. Eğer diyor din akılla olsaydı ne yapardım? Ben diyor ayaklarımı meslederken üstünü değil altını meslederdim. Zira kirlenen yer nedir? Ayağın altıdır diyor. Evet kardeşlerim. Bu da apaçık bir delildir ki kardeşlerim nedir? Çorapların üzerine meslerin üzerine açıkça nedir? Zik, e, mesledileceğinin Açıkça delilidir kardeşlerim. Evet <gülüyor> veya çorapların üzerine veya meslerin üzerine. Çünkü o anda nedir? Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ayakkabının dışında nedir? E, altında veya ayakkabıya ne yapıyor? E, çıkartmak istediğinde bırak diyor. Onları ben temiz olarak yani daha önce abdestli olarak giydim diyor. Evet kardeşlerim ve bunlardan bir tanesi gene hadiste zikredilen faydelerden bir tanesi de kardeşlerim insana eğer bir şey şüpheli geliyorsa veya bilmediği bir şey varsa nedir gidip onu kendisinden daha alim daha bilgili olan bir şeye ne yapması gerekir sorması gerekir kardeşlerim. Çünkü insanlar bazen birilerinden bir yerlerden bir şey duyarlar ama nedir? O kalbine tam olarak ne yapmaz yerleşmez. Yani onda bir şüphe olur. Acaba böyle miydi böyle miydi? Yani onunla onu yanlış öğrenip yanlış şekilde tatbik etmektense ne yapması gerekir? Gidip o konuda bilgili olan insanlara onu tahakkuk ettirmesi. Yani onu tamamen e, güzel bir şekilde e, inceleyip araştırıp kalbinin de o konuda delilleriyle bir öğrenip ne yapması gerekir? Mutmain olması gerekir kardeşlerim. Evet işte Zir İbn-i Hübeş Rahimahullah da böyle yapıyor. Diyor ki kalbimde bununla ilgili bir şüphe geldi diyor. Ve hemen gidip ne yapıyor? Artık neredeyse ne kadar bir mesafe yürüdüyse ki biliyorsunuz kardeşlerim sahabeler ondan sonraki gelen insanlar sırf bir hadis alabilmek için duyabilmek için ne yapıyorlar? 6 ay boyunca yol gidiyorlar kardeşlerim. Biz bugün elimizin altında yani bir milyona yakın hadis var. Veya sadece Türkçe'ye kazandırılmış binlerce hadis var. Ama maalesef ne yapamıyoruz? Yani akşam evimize geldiğimiz zaman veya boş vaktimizde beş vakit, beş dakika bile vaktimizi ne yapamıyoruz? Ayar, ayırt edemiyoruz kardeşlerim maalesef. Ama o insanların samimiyetine bakın. Allah Azze ve Celle'nin onların omuzlarında dinlerini yükselttiği insanlara ve birçoğunu da ...cennetle müjdelediği o insanlara bakın... ...ki mesela sahabe zamanında bile... ...bir mesele oluyor... ...hemen insanlar Mekke'den... ...Medine'ye gidip Allah Resulü Aleyhisselam'a ne yapıyorlar... ...sorularını soruyorlar... ...ki deve üzerinde, o çoğu şartlarında... ...evet kardeşlerim... ...Allah Azze ve Celle bizi... Hakkı, ...hakkıyla... ...öğrenmeyi nasip etsin kardeşlerim... ...evet... ...ondan sonra bu Zir İbni Hubeyş... ...Saffan İbni Asala geliyor... Ve bu konudaki tereddütün onu ne yapıyor? Açıklıyor. O biliyor böyle bir şey var. Meslerin üzerine çorabın veya ayakkabın veya meslin üzerine bir mes var. Ama acaba bu üç gün içerisinde veya bir gün mesafeli bir gün içerisinde büyük veya küçük abdest bozduğunda acaba tekrar mesledebilir mi etmeyebilir mi diye yapıyor. Şüpheye düşüyor. <gülüyor> evet kardeşlerim bu hadiste nedir? E, çorabın, meslin ve ayakkabın üzerine nedir? Delil vardır kardeşlerim. Evet kardeşlerim şimdi burada mesle alakalı biraz uzunca bir e, şerh yaptık bilinmesi gereken bir şey çünkü bazı ilim ehli alimler akide konusunda kitap yazanlar çoraba mest meselesini ne yapmışlardır akide kitaplarında zikretmişlerdir kardeşlerim neden çünkü ravafid dediğimiz rafiziler ne yapmışlardır bunu inkar etmişlerdir ve bunun yani çoraba meste ve ayakkabıya dediğim gibi Bukhari'de 3'ü de ne yapıyor geliyor kardeşlerim 3 ayrı rivayet nedir bunun ehli sünnetin şiarlarından bir şiar olduğunu belirtmek için yani diyor ki Rafiza, ravafit dediğimiz şialar bunu ne yapmazlar yapmazlar ama ehli sünnet inancına göre nedir bu İslam'ın şiarlarından bir şiardır. Ve ehli sünnet olan bir kimseye çorabının, meslinin ve ayakkabısının üstüne mest eder. Şialar ise kardeşlerim, bilmiyorum her grup öyle mi? Yani şialardan olan ne yapıyorlar? Çoraplarını çıkartıyorlar ve çıplak ayak üstüne ne yapıyorlar? Bu şekilde mest ediyorlar çıplak olarak. Ne gariptir ki? Bunu rivayet eden yani çorapların üstüne mest etmeyi rivayet eden de kimdir kardeşlerim? Ali radıyallahu ahtır. Evet o yüzden ehli sünnetin bir şiarı olarak kabul edilmiştir çorapların üzerine mest ve akide kitaplarında da bazı alimler ne yapmışlardır bunu? Yani çoraplara mes' kozusunu aslında fakih bir mesele olduğu halde Sırf Rafiziler bunu reddettiği ve yapmadıkları için bunlar ehli sünnetin bir şiarı sayılmış ve kitaplarında yani tevhid kitabında ne yapılmıştır kardeşlerim bunlar zikredilmiştir. Büyük alimlerden biliyorsunuz hadis alimlerinden Ahmet bin Hamble Rahimullah diyor ki vallahi diyor leyse kalbi min el meshi şey'un ben diyor çoraplara mes konusunda kalbimde en ufak bir şüphe dahi yoktur diyor. Ve yine şöyle diyor. Şeyun fihi 40 hadisen al-Nebi sallallahu aleyhi Bu konuda diyor Allah Resulü sallallahu ve ashabından 40 tane rivayet vardır diyor. Ahmed bin Hanbel rahimehullah. Şimdi bunu zikrettik. Çorap üzerine mestin yapılabilmesi için veya mestin veya ayakkabının. Nedir? Bazı şartlar vardır kardeşlerim. Bunlardan birincisi nedir? Taharet yani temiz olarak giymek. Yani öncelikle güzel bir şekilde abdest almak, ayağı çıplak olarak yıkamak, ondan sonra ne yapmak gerekir? İkinci bir abdest ihtiyacı hissedildiğinde veya abdest küçük, küçük abdest, büyük abdest veya uykudan dolayı sebebiyle bozulduğu zaman nedir? Üzerine mest Birincisi nedir? Öncelikle güzel bir şekilde abdest alınması yani çıplak bir şekilde ayağın yıkanması gerekir. Buna delil nedir? Çünkü Allah Resulü Aleyhisselam sefer halindeyken, yolculuktayken ne diyor? Onu bırak çünkü ben onu abdeste olarak giydim diyor. Delilimiz nedir? Budur kardeşlerim. <gülüyor> evet kardeşlerim. İkincisi ise nedir kardeşlerim? İkinci şart, bunun küçük hadesten dolayı, yani küçük hadesten sonra yapmanız gerekir. Yani Cenabet'ten dolayı ne yapamazsınız? Eğer bir kimse Cenabet olmuşsa, gusül almışsa ne yapması gerekir? Ayaklarını da yıkaması gerekir. Yani bunun küçük hadesten, el hadetul asgar dediğimiz, yani bu nedir? Küçük abdest bozma ve büyük abdest bozmadan sonra ne yapabilirsiniz? Çoraplarınız üzerine mest edebilirsiniz. Ama Cenabet'ten dolayı ne yapamazsınız? Tamamen yıkanmanız yani ayaklarınıza mest yapamazsınız demektir kardeşlerim. Üçüncü şart ise nedir kardeşlerim? Bu e, zaman yani Allah Resulü Selam'ın dediği yolculuk için 3 gün mukim iken yani yolculuk olmadı, olmayan zamanda nedir? bir gün olarak zikredilmiştir. Bu günün dışında da ne olmaması gerekir? Mestin olmaması gerekir kardeşlerim. <gülüyor> Ondan sonra hadisin devamında o bedevi sevgiden de soruyor kardeşlerim. Çünkü bedevi çölde yaşayan şehirden insanlardan uzak olan bir insan. Dolayısıyla ilimden uzak olan bir insan. Ne yapıyor? Geliyor sevgiden soruyor. Ve diyor ki ey Allah'ın Resulü. Ben sizin gibi ilmim olmadığı halde. Sizin gibi amel işlemediğim halde. işleyemediğim halde. Çünkü ilim ameli gerektirir. Ben diyor böyle olmadığım halde yalnız sizi çok seviyorum diyor. Kalbim hep sizinle diyor. Allah Resulü Selam ne diyor? O büyük müjdeyi veriyor. El mar'unman ehab. O yüzden diyor. Kişi sevdiğiyle kıyamet gününde beraberdir diyor. Evet kardeşlerim. Ve tabi bu hadisin daha önce zikrettiğimiz gibi adam ne yapıyor? Yüksek bir sesle söylüyor. Halbuki Allah Azze ve Celle ne diyor? Ya eyyuhallezine amanu La terfa'u aswatakum favka savtin nebi ve la techeru lehu bil kavli kecehri ba'dikum liba'd en tahbata a'malukum ve la teş'urun Ey iman edenler! Sakın ola ki diyor Peygamberin yanındayken Allah Resulü sallamın sözünün üstüne söz söylemeyin. Ona bağırarak ne yapmayın? Nida etmeyin diyor. Olur ki diyor siz bilmeden. وَأَنْتُمْ antumlar تَشْعُرُونَ Bunu şuuruna varmadan bilmeden ne olabilir? Amelleriniz iptal olabilir. Allah, Allah Azze ve Celle bunu yasaklamış iken ne yapıyor? O bedevi yüksek sesle bağırıyor. Ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ümmetine olan şefkatinden dolayı o da aynı şekilde ve onun aklının idrak edebileceği şekilde ne yapıyor? O da aynı bedevinin şeklinde ona ne yapıyor? O şekilde cevap veriyor. Çünkü bedevi ancak onunla ondan anlıyor. Başka bir şeyden anlamıyor. O yüzden Allah Resulü aleyhissalatü da ne yapıyor? <gülüyor> o şekilde anlayabileceği şekilde o bedeviye ne yapıyor? Hitap ediyor kardeşlerim. Ondan sonra ne diyor? Elmar u yuhib bul kume hak bihim. Bedevi diyor ki, ben diyor, sizinle amel işlemediğim haldesin gibi amel işlemediğim halde nedir? Kalbim sizinle beraber, sizi seviyordur. Öyleyse ki sen sevdiğinle berabersin. Buyuruyor Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam kardeşlerim. Bu uzunca gelen bir hadisten nedir? Bir parçadır kardeşlerim. Ondan sonra Enes diyor ki radiyallahu an bu hadisi rivayet eden o uzun hadisten vallahi diyor fe ene bu Rasulullah ve Ebu Bekir ve Ömer ve an Hadisin rivayecisi diyor ki Enes vallahi ben diyor Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i seviyorum. Vallahi ben Ebu Bekir'i seviyorum. Vallahi ben Ömer'i seviyorum diyor. Allah onlardan razı olsun ve ben umuyorum ki Allah azze ve celle onlarla beraber beni kılsın, beni haşletsin diyor. Evet kardeşlerim biz de bu şekilde diyoruz ve Allah'ı şahit tutarak diyoruz ki vallahi biz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı seviyoruz. Vallahi biz e, e, Hulafai Raşidini e, o dört halifeyi Allah için seviyoruz. Ve sahabelerini ve İslam alimlerini, selefi vallahi biz de seviyoruz. Ve biz de Allah Azze ve Celle'den ne yapıyoruz? Onlarla beraber haşretmesini Allah Azze ve Celle'den istiyoruz kardeşlerim. Muhakkak ki bu insan için büyük bir müjdedir kardeşlerim. Bir insan bir kavmi bir topluluğu seviyorsa, sahabeyi seviyorsa her ne kadar bizim imanımız onların imanı gibi olmasa da bizim amelimiz onlar gibi olmasa da en azından bizlerin kalbimiz nedir? Onlarla beraberdir ve kıyamet gününde Allah Azze ve Celle bizleri onlarla haşretmesini ne yapıyoruz? Talep ve niyaz ediyoruz kardeşlerim. Ve bir kimse ne yapamaz? Kesinlikle ve kesinlikle bu muhabbete bir kafiri ne yapamaz kardeşlerim? Ortak edemez. Bir müminin bir Müslümanın kalbinde bir kafirin sevgisi ne yapamaz? Yer alamaz kardeşlerim. O yüzden kafir eğer bir Müslümanla arkadaşlık kuruyorsa ya bir menfaatidir ya menfaatinden dolayıdır ya da o Müslümana zarar vermek için nedir? O müminle Müslümanla beraberdir. Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi muhakkak ki Yahudiler ve Hristiyanlar senden razı olmazlar. Sen onların dinine tabi olmadıkça diyor. وَلَنْ tarda عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَةَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ Onlar senin dini, sen onların dinine tabi olmadıkça muhakkak ki kafirler Yahudiler ve Hristiyanlar senden asla razı Olmazlar diyor. O yüzden bir mümin ancak ne yapabilir? Yine bir mümini bir Müslümanı sevebilir. Kafire asla bir muhabbet en ufağından dahi en az dahi bir muhabbet ne yapamaz? Besleyemez kardeşlerim. Ne diyor Allah? Ya eyyuhallezine amenu la tettehidu aduvvi ve aduvvakum evliya. Allah Azze ve Celle kafirleri... Düşmanım diye hitap ediyor. Ey müminler, ey iman edenler, benim ve sizin düşmanınız olan kafirleri ne yapmayın? Sakın ola ki dost edinmeyin. Çünkü onlar birbirlerinin dostudurlar diyor. Ve yine şöyle buyuruyor Allah-u Azze ve Celle. من كان عدوven لله وملاikته ورسوله وصفره وصفره ومكال فإن الله عدوه Her kim diyor Allah'a düşmansa meleklerine, peygamberlerine Cibriyle, Mikale düşman ise muhakkak ki Allah da kafirlerin düşmanıdır diyor Allah Azze ve Celle Allah'ın düşmanım dediği bir kimse kafire nedir? Muhakkak ki müminin de düşmanıdır Allah'ın dostu İman eden. Allahu u veliyyüllezine amenu. Mahakkak ki Allah azze ve celle iman edenlerin dostudur. İman edenler ne yapmıştır? Dost edinmiştir. Öyleyse iman edenler, Müslümanlar nedir? Hepsi benim kardeşimdir. Bir insan nesep olarak kendi kardeşini seçme selahiyetine sahip değildir. Kendi öz kardeşi nedir? Belki kafir olabilir. Bunu seçme hakkına sahip değil. Ama nedir? Allah azze ve celle'nin ta Yedi kat üzerindeki Allah Azze ve Celle ne yapmıştır? Müminleri birbirine kardeş yapmıştır. Evet kardeşlerim o yüzden bizlerin Müslüman olarak müminler olarak ne yapmamız gerekir? Kafire kalbimizde en ufak dahi bir e, sevgi ne yapmamız gerekir? Kesinlikle ve kesinlikle beslememiz gerekir. Onlar diyor o müminler kendi aralarında ''Ruhamâ'u beynehum'' ''Kendi aralarında çok merhametlidirler'' diyor. Ancak nedir? ''Ve eşiddâ'u alel kuffâr'' diyor. Kafirlere ise çok şiddetlidir diyor. Şimdi bugün baktığımızda kardeşlerim, kendi içimizde, kendi nefsimizde, acaba gerçekten Müslümanlara gerektiği gibi şefkat, merhamet, sevgi gösterebiliyor muyuz?'' Onlar kendi aralarında çok merhametlidir. Acaba bunu yakalayabildik mi? Bunu yapabiliyor muyuz? Yoksa onun bize karşı, nefsimize karşı en ufak bir yamukluğundan dolayı acaba onu hecredebiliyor muyuz? Yani ya bu yaramaz deyip onunla bütün alakayı rahatlıkla kesebiliyor muyuz? Eğer bir Müslüman böyle yapıyorsa muhakkak ki o imanının azlığından dolayıdır kardeşler. O yüzden müminler ancak kardeştir diyor. Ancak kardeştir. Fa aslihu beyne ahaveykum öyleyse diyor. Kardeşlerinizin arasını ne yapın her zaman için düzeltin. Bizdeki en büyük eksiklik kardeşlerim. Biz biliyoruz ki iki kardeşimiz arasında Müslüman kardeşimiz arasında bir dargınlık meydana geçmiş. <gülüyor> Olabilir insanlık hali. Şeytan aralarına girmiş bozmuş. Ama bir Müslüman olarak üçüncü bir şahıs olarak ne diyor? Aman bana ne? Dediği zaman işte şeytan ne yapıyor? Onun üçünü de bütün Müslümanlar da bu şekilde kandırıyor. Ama ne olacak? Bir Müslüman olarak aracı olacak. Ve ikisini de Allah'tan korkmalarını, Allah Azze ve Celle'nin korkusunu takvayı tavsiye ederek ne yapacak? İki Müslümanın birbiriyle e, tekrar kardeş olmalarını yani tekrar mutlu güzel bir şekilde yaşamalarını ne yapması gerekir? Sağlaması gerekir kardeşlerim. Çünkü kişi sevdiğiyle Beraberdir Kişi diyor Elmer umme ahalilihi kişi Dostuyla beraberdir diyor. O yüzden bu e, Mesele de gerçekten Önemli meselelerden Bir tanesidir kardeşlerim O yüzden Allah Azze ve Celle bizleri Sırf Allah rızası için seven Allah için bir araya gelen Ve yine Allah için ayrılan Kullarından eylesin Amin çünkü Allah aleyhisselam biliyorsunuz bir hadisinde o gün diyor kıyamet günü Allah'ın arşının gölgesinin başka gölgesinden başka bir gölge olmadığı zaman başka bir gölgenin olmadığı zaman nedir diyor yedi sınıf insan diyor Allah'ın arşının gölgesinde gölgelenir bir sınıf insanda nedir birbirini Allah için seven Allah için bir araya gelen ve yine Allah için ayrılan iki kimsedir diyor kardeşlerim. Evet, bu hadiste zikredeceklerim bu kadar kardeşlerim. Ee, yeni hadisi alalım mı? Saat. E, evet. Yeni hadis alalım mı? Ercan yani. Şimdi Ercan... <gülüyor> e, dersin başından beri... <gülüyor> ...hayır olur inşallah. Evet o zaman şey yapalım... E, ...iktifa edelim. E, gerçekten kardeşler... ...bazen e, biz... ...hadisler ne kadar önemliyse bizim için... ...onların şerhi... ...yani fıkı dediğimiz onların anlaşılması da... ...o derece önemlidir. Yani biz belki... E, Çorap üzerine mest etmeyi belki biraz uzattık ama yani o kadar önemli bir mesele ki bunu şia çıkmış bunu reddetmiş ve tevhid konusunda kitap yazan insanlar da telif eden insanlar da bunu kitaplarında tevhid kitabında zikretmişler. Ve İslam'ın bir şiarı demiş yani yani öyle bir şey ki bu kardeşlerim bu ne demek biliyor musunuz yani bunu yapan ancak ehli sünnet yapar. Eğer kimşe bunu yapıyorsa ehl sünnettendir demektir. O yüzden bazı kimselerin yolculukta iken e, çorap üzerine veya mest üzerine veya ayakkabı üzerine mest etmenin onu çıkarıp yani bütün kolaylığına rağmen çıkarıp mest etmekten daha eftal olduğunu söylemişlerdir. Alimlerden, söyleyenler olmuşlardır. O yüzden gerçekten önemli meselelerden bir tanesi kardeşlerim. Evet, subhanakallahumma rabbana ve bihamdik eşhadu en la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubilek wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alemin.